Barışçıl bir sürecin gelişmesi konusunda belki de bu ilk adımdır. Ancak şunu söylemek istiyorum: Barış kutsaldır. Türkiyeli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sakın korkmayın, korkularına seri olmayın. Türklerin özgürleşmesi inanın ki sizin de özgürleşmenizdir.